Portakal Yazan Sabahattin Ali Seslendiren Burak Aşkın Vapur, Doğu Akdeniz limanlarından birine yaklaştığı zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Güneşin biraz evvel battığı, denizle bulutların birbirine karıştığı yerde katmer katmer turuncu yayanlar, bunun karşısında torosların üzerindeyse, karlı tepeleri saran al al tüller vardı. Vapur kısa, kalın bir şeydi. Kıçı pek suya batmış, burnu pek havaya kalkmış gibi yürüyordu. 55 yaşındaki makine, kendisiyle aynı yaşta olan tekneyi sıtmaya tutulmuş gibi zangır zangır titretiyordu. Yarım asırdan beri fırçalanıp silinmekten yarı yarıya incelmiş ve aralarındaki zifti dökülmüş olan güverte tahtaları, Sıcakta yan yatıp hızlı hızlı soluk alan sıska bir köpeğin kaburgaları gibi kımıldayıp duruyordu. Bir saatten beri dümen vardiyası tutan vintçi İsmail, bacakları bir arşın kadar birbirinden ayrı, çıplak ayakları deve tabanı gibi sımsıkı güverteye, elleri dümene, gözleri limana yapışmış, hiç kımıldamadan duruyordu. Görenler onun sanki nefesi kesilmiş bir halde çok mühim bir hadiseyi, Mesela karşıda taş evlerinin camları parlayan şehrin bir infilakla uçu vermesini yahut denizden büyük bir canavar çıkıp gemiyi birden yutu vermesini beklediğini sanırlardı. Halbuki hiç de böyle şeyler düşündüğü yoktu. O İstanbul'da Beşiktaş'ın arka mahallelerinden birinde bıraktığı mini mini bir şeyi 15 gün evvel bu son sefere çıkacakları gün Doğan oğlunu düşünüyordu. Ona Geçen sene Şile taraflarından İstanbul'a motorla mangal kömürü getirirken boğulan babası Musa Kaptan'ın adını koymuştu. Şimdi kendi kendine ağzını kımıldatmadan mırıldanıyordu. Musa Denizer, Musa Denizer. Çocuğunun hem adını hem soyadını birlikte söyledikçe oğlan gözünde büyüyordu. Limanın önünde yamyazsı yatan ve üzerinde harap bir kale bulunan adacığa yaklaşmışlardı. Burada dümeni sancak tarafına kırarken, ''Okutacağım keratanın oğlunu.'' diye söylendi. Kendisi okumamıştı ama tütünden aldığı karısı tahsilliydi. Hem birkaç sene mektebe gitmiş hem de öteki işçi kızlarla beraber okuyup yazmaya merak sardırmıştı. İsmail her seferden dönüşte bir Köroğlu dergisi alır, eve gidip yıkandıktan sonra onu karısına uzatır, kendisi mindere kurularak dinlenirdi. Karısı Hayri'ye hiç kekelemeden hafızlar gibi başını sallayarak önce resim altlarını, sonra destanları, sonra makaleleri, haberleri, tefrika romanları acayip hatta biraz yanık bir makamlı okur, bu sırada İsmail de dudaklarının kenarında müpem bir çizgi, Anlasın anlamasın arada bir kahkaha atarak dinler, harp vaziyetine ait yerleri tekrarlatır, vapurda güverte yolcularından yahut izinden dönen neferlerden dinlediği mütalaaları birbirine karıştırıp anlatır, gidişat iyi değil gibi hayriye der susardı. Bu sükut artık yemek yiyelim manasındaydı ve karısı hemen yerinden fırlar sofrayı hazırlamaya başlardı. İsmail, hiç kımıldamayan gözlerini artık iyice yaklaştıkları limana dikmiş dururken, arkasından ayak sesleri duydu. Kalın, cızırtılı bir ses, ''Ben görmedim yahu!'' diyordu. Bu, gemi süvarisiydi. İkinci kaptanın ince titrek sesi, e, ''Dürbünle iyi bakın, bana var gibi geliyor.'' dedi. İkisi de kumanda köprüsünün ön tarafına geldiler dürbünlerini gözlerine yerleştirerek limanı ve orada sıra sıra dizili duran kara mavnalarını uzun uzadıya araştırdılar. Kısa boylu, kırmızı yüzlü, kır saçlı, küt burunlu biri olan süvari, tam kitapların tarif ettiği bir deniz kurduydu. Sesi ayazda kalmış gibi yırtık yırtık çıkıyor, gözlerinin uçlarından yanaklarına doğru yaşlar süzülüyordu. Gözlerinin altı da içi su dolu kesecikler gibi şişmiş, ve yanaklarına doğru sarkmıştı. İkinci kaptansa inadına uzun, sarı, sıska bir şeydi. Kasketini kulaklarına kadar geçirmiş, Şubat ayında buralarda hava pek soğuk olmadığı halde kaputunun yakasını kaldırmıştı. Süvari, ''Göremiyorum be!'' diye söylendi. E, ''Biraz daha yaklaşalım, görürsünüz.'' ''Biz yaklaştıkça da hava kararıyor.'' Sonra, Somurtkan yüzünü hiç değiştirmeden kesik kesik güldü. Eliyle ikinci kaptanın böğrünü dürttü. Patlama yahu! Limana varınca anlarız. Eğer bir şey varsa acentadan evvel gelirler. Konuşarak İsmail'in önünden uzaklaştılar. Delikanlı arkalarından bir göz attı. İnşallah aradığınız çıkmaz, diye söylendi. Bugün bu üçüncü vardiyasıydı. Halbuki onun asıl işi vinççilik olduğu için... Gemi bir limandan ayrılınca, öteki limana varıncaya kadar başaltı kamerasında yatıp uyumalıydı. Ama bu sefer tayfalardan üçünü birden sıtma tutmuş, kaptan da İskenderun'da başka tayfa almaya lüzum görmemişti. İsmail bunun suçunu süvarede buluyor. ''Birazdan demir atınca geç fincin başına. Artık gece yarısına kadar mı, sabaha kadar mı? Vira maina, vira mayna. Çek Allah'ın emrini.'' diye homurdanıyordu. Ortalık adam akıllı kararmış, gemi de limana iyice yanaşmıştı. Rıhtımda tek tük ışıklar yanıyordu. İkinci kaptan tekrar komanda köprüsünün ön tarafına gelerek demirin başında duran tayfalara emirler verdi. Demirin zinciri istim seslerine karışan büyük bir gürültüyle sıçraya sıçraya geminin burnuna doğru gidip delikten geçerek sulara gömülüyordu. Vapur makinelerini istop edip olduğu yerde suların akışına kapılarak ağır ağır dönerken bir sürü kayık sanki bir anda peyda vermişler gibi geminin etrafını sardı. Fakat aşağı uzatılan iskeleye yanaşamıyorlar, biraz açıkta duruyorlardı. Yalnız içinde bir polisle bir sivilin ayakta durduğu sahil sığhiye idaresinin kayığıyla acentayı getiren kayık, küçücük bayraklarıyla kendilerine bir yol açmışlar, vapura yanaşmışlardı. Hemen bunların arkasından başka bir sandal daha geldi. Pek şişman ve kırmızı yüzlü biri acele fakat alışkın hareketlerle iskelenin iplerine yapıştı. Yuvarlanır gibi yukarı çıkmaya başladı. Kasketini gür kaşlarının üzerine eğerek aşağıyı seyreden süvari koluyla ikinciyi dürterek ''Geldi'' dedi. ''Sen burada kal. Buraya bırakılacak 25 parça eşya var. Ben salona gidiyorum.'' Birinci mevki kamaraların kırmızı kalifeli küçücük salonu bir sürü insanla dolmuştu. Acenta önündeki dar masaya eğilmiş yolculara bilet kesiyor, vapurun katibiyle konşimentoları, ordinoları, bir takım başka listeleri elden geçiriyor, kamarota kahve söylüyordu. Vapura herhangi bir iş için gelenler aradıklarıyla baş başa vermiş konuşuyorlar, yüzleri yolculuktan kirlenmiş kamera müşterisi şık hanımlarla arsız çocukları Etrafa meraklı gözlerle bakıyorlardı. Salonun daracık kapısında yan dönüp şunu bunu iteleyerek güç bela içeri girebilen şişman kırmızı yüzlü adam, süvariyi bir köşede yalnız başına oturmuş, pencereden dışarıyı süzer görünce biraz duraladı. Demin onu kumanda köprüsünde görmüş, el sallamış ama öteki görmemezlikten gelmişti. Kendisi daracık yerlerden, Yatak denkleri, sandıklar, girip çıkarken bir aralıkta sıkışıp kalan yolcular arasından yol bulup gelinceye kadar kaptanın salona inip köşeye yerleştiğini görünce ''Tuzağı kurmuş bekliyor domuz serif!" diye homurdandı. Sonra iri dudağını yalayıp ıslattı. Yüzüne tatlı bir ifade vererek o tarafa yürüdü. ''Nasılsın süvari bey?'' Süvari hiç beklemediği eski bir dostu ile karşılaşmış gibi Ah merhaba Osman Yiğit. Ne var ne yok. Geç otur bakalım.'' dedi. Osman Yiğit kalbi hızla çarparak yaklaştı. Kor üstüne oturuyormuş gibi döner iskemleye şöyle bir ilişti. Yutkundu. Derin bir nefes aldıktan sonra ''Ocağına düştük kaptan.'' diye boşandı. ''Üç bin sandık portakalım var. Bir haftadır yolunu gözleriz.'' Kaptan altı şiş gözlerini yarı kapayarak salondakileri süzdü. Dudaklarının arasından ''İskenderun'dan fazla mal çıktı. İki gün bekledik ama gemide yükünü aldı.'' dedi. Karşısındaki cümlenin son kısmını duymamazlıktan geldi. ''Neyse, selametle geldiniz ya. Öyle öyle. İnşallah selametle de gideriz.'' ''İnşallah, inşallah.'' ''Şu bizim üç bin sandığı da...'' Kaptan bu sözleri hiç duymamış gibi. ''Hep de havaleli mallar yükledik. Bakalım İstanbul'u nasıl bulacağız? Denizlerin en kötü zamanı.'' diye devam etti. Sonra daha ziyade kendi kendine mırıldanıyormuş gibi. ''Gemi de gemi değil ki. Hacı Davut vapuru. Dört seneden beri havuzlanmadı. Allah çoluğumuza çocuğumuza acıyor herhalde.'' Osman Yiğit yüzü büsbütün kızararak e, "Şu bizim portakallar" diyecek oldu. Kaptan birden doğrularak "E inşallah gelecek sefere." dedi. "Aman Süvari Bey, şaka etme Allah'ını seversen. Portakallar sandığa gireli 15 gün oluyor. 10 gündür de rıhtımda bekliyor. Bu sabah mavnaya yüklettim. Neredeyse gemiye yanaşmıştır." Süvari Bey Gözlerinin kenarından süzülen yaşları elinin tersiyle sildi. Yüzünü uzun uzun kaşıdı. Sonra, Osman Yiğit, dedi. Hatrın için birkaç yüz sandık alırım ama Sintine'ye koyarım. Başka yerim yok. Yapma be kaptan, de portakal gider mi? Sabaha varmadan çürür. Orasına ben karışmam. Süvari bunları söyleyerek kalktı. Salondan çıktı. Yukarıya kamerasına gitti. Osman Yiğit başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Sonra o da acele adımlarla dışarı fırladı. Kumanda köprüsünün merdivenini ıkına sıkına tırmandı. Yukarı varınca ikinci kaptanı orada dolaşır buldu. Onu bir kenara çekerek meseleyi anlattı. ''Hadi, kurbanın olayım. Şu işi bir düzenine koy. Beni yakmasın.'' diye sırtını sıvazladı. İkinci kaptan ''Vallahi ne bileyim, bakalım bir kere.'' diye süvarinin kamerasına girdi. Ondan sonra belki yarım saat süren bir pazarlık başladı. İkinci kaptan bir içeri bir dışarı gidip gelerek bu hayırlı işi yoluna koymaya uğraştı. Nihayet navlunu altı kuruş olan portakal sandıklarının yetmişer kuruştan gemiye alınması kararlaştırıldı. Osman Yiğit aşağı inip, acenta ve vapur ile muameleyi tamamladıktan sonra sandık başına navlun farkı olan 64 kuruştan 3000 sandığın tutarı 1920 lirayı ikinciye teslim etti. Bu aralık Mavna yanaşıp portakal sandıklarını gemiye vermeye başlamıştı. Vinç sabaha kadar işledi. Tayfa İsmail Denizer, yorgunlukla İstanbul'da olan karısından öğrendiği güzel konuşmayı bir yana bırakıp, Halis Rize şivesiyle etrafına küfürler ediyordu. Kumanda köprüsündeki genç mülazım kaptan ne yapacağını bilemiyor, denize yuvarlanan iki sandık portakal için aşağıda kıyametler koparan Osman Yiğit'e şaşkın gözlerle bakıyordu. Sabahın kırağısa üzerlerine yağan güverte yolcuları, ıslak baltolarının yahut yorganlarının altında kımıldıyorlar, öksürüyorlardı. Bir nefer kaputunu omzuna atmış, Yağlı tahtalar üzerine uzanmış yatan bu erkekli, kadınlı, çocuklu kalabalığın üstünden aşarak ayak yoluna varabilmek için uğraşıyor, ak sakallı sıska bir herif yorganını sırtına sarmış cigara içiyordu. Ön tarafta bir gidip gelme oldu. Bir kampana çaldı. Gemi demir alıyordu. Biraz sonra makineler homurdana homurdana işlemeye, bütün tekneyi o garip sıtma nöbetiyle titretmeye başladılar. Vaporun bir gün evvel pek havaya kalkmış gibi duran burnu bu sefer iyiden iyiye sulara gömülerek güneybatıya doğru yöneldi. Kısa kalın bacadan çıkan kara dumanlar güneşin doğmak üzere olduğu tarafa doğru kıvrım kıvrım uzanıyordu. O gün öğleden sonra süvari ile ikinci kaptan ellerinde dürbünleriyle ikide birde ufukları seyretmeye başladılar. Bu hal ertesi gün daha ertesi günde devam etti. Ara sıra çarkçı başı da geliyor, o da güneybatıya ve güneye bakıyordu. Hep birden bir şey arıyor, bir şey bekliyor gibiydiler. İki üç kelimelik cümlelerle konuşuyorlardı. Ee, bir şey mi var? Görünmüyor. Gün batısı karanlık, bir imbat çıkacak gibi. Yok, zannetmem. Bugünlerde lodos beklenir. Olsun da ne olursa olsun. Ya adam akıllı kötü bir deniz yaparsa? Eee, de ne yazılıysa o olur. Hadi hayırlısı. Üçüncü gün, ikindi vakti güney tarafı karardı. Çarkçıbaşı yine üst güvertedeydi. Hemen kaptanın yanına koştu. Hele şükür, lodos geliyor. Allah vere de fazla sert olmasa, dedi. Bunları söylerken gülümsüyor, Yüzünün kalın derisi kısa kesilmiş kır saçlarının dibine kadar kırışıyordu. Yarım saat kadar sonra deniz oynamaya, ılık fakat şiddetli bir rüzgar direklerde ıslık çalmaya başladı. Geminin iskele tarafına vuran dalgalar yükselip güverte yolcularını ıslatıyordu. Ellerinde yastıkları, kilimleri, sepetleri, bavulları ile kuytu bir yer bulmaya uğraşan kalabalık şuraya buraya koşuşturuyordu. Bütün aralıklar ve ambarlar portakal sandıklarıyla dolu olduğu için yolcuların üstü örtülü bir yer bulabilmeleri pek zordu. Herkes rüzgardan, dalgalardan korunabilmek için aksi tarafa yığılıyor, bu yüzden gemi daha çok sancağa yatıyordu. Ortalık adam akıllı karanlıktı. Bir köşede kusan kadınlar, ağlayan çocuklar vardı. Kamera yolcuları da yemeklerini sofrada bırakmışlar, köşelerine çekilmişlerdi. Ara sıra koridorlarda iki tarafa tutuna tutuna sarhoş gibi yürüyen dağınık saçlı kadınlar görülüyordu. Çarkçıbaşı ile ikinci kaptan, birinci mevki salonuna gelmişler, yolculara telaşla tavsiyelerde bulunuyorlar, güya kendi kendilerine söyleniyorlarmış gibi e, ''Vaziyet fena, ne halt edeceğiz bilmem. Gemi gemi değil ki, yük de fazla, hep havaleli şeyler.'' diyerek adeta panik havası yaratıyorlardı. İkinci kaptan bir aralık, ''Çarkçı Bey, avarya, gemiden denize mal atmazsak vaziyet tehlikeli galiba.'' dedi. Çarkçı başı, ''Vallahi bilmem kaptan ama bizim makine dairesinde bile ayakta durulmuyor. Süvari Bey ile avarya için konuşalım.'' Yolcuların yanında yapılan bu münakaşadan sonra ikisi beraber yukarıya süvariye çıktılar. En havaleli mal olan portakalların denize atılmasına karar verildi. İkinci kaptanın nezareti altında 250 sandık Borda'dan aşağı fırlatıldı. Sonra gemi katibi avarya evrakını usulü dairesinde tanzim etti. Tüccar Osman Yiğit'in sigortadan 3000 sandık portakalın parasını alabilmesi için bu evrakın düzgün olması lazımdı. Ertesi gün öğleye doğru hava sertliğini kaybetti. Akşamüstü büsbütün sakinledi. Birkaç gün daha gürültüsüz, patırtısız bir yolculuktan sonra Gece saat sekiz sularında vapur İstanbul'a vardı. Sirkeci rıhtımına yanaştı. Boşalan yolcuların telaşlı gidip gelmeleri arasında tayfalar koşuşuyorlar, ambarları açıyorlardı. Bu aralık ufak tefek, çil yüzlü, incecik burunlu, yakası kürklü paltolu bir adam dar merdivenden inmeye çalışanları itip arkalarına baktırarak vapura girdi. Süvarinin kamerasına çıktı. İkinci kaptanla vapur katibi de oradalardı. Çil yüzlü adam, ''Geçmiş olsun süvari bey.'' diye söze başladı. ''Acentadan öğrendim. Osman portakalları avarya olmuş. Neyse, sağlık olsun. Muamele tamam mı?'' ''Katip, bizimki tamam.'' diyerek bir deste kağıt gösterdi. ''Yarın acentaya gider, üst tarafını tamamlarız.'' Süvari o kalın ve cızırtılı sesiyle, ''Halile İnli!'' dedi. Nasılsın? Senin malların ziyan olmasına canım sıkıldı doğrusu. Ama ne yaparsın? Başka tüccarın malını atamazdım. En sonra Osman Yiğit'in portakallarını almıştım. En üstte onlar duruyor orada. Şimdi sen portakalsız kaldın. Gelecek partiyi beklersin artık. Halile Eyinli? Gemide başka portakal da mı var? Diye sordu. Birkaç bin sandıkta dört yol malı var. İskenderun'dan aldık. Öteki kurnaz kurnaz gülerek ''Canım, başka başka, onu sormuyorum. Bizim için bir şey var mı?'' diyorum. Kaptan yine yüzü hiç değişmeden o kesik, kısa kahkalarından birini attı. <gülüyor> ''Kolay canım, kolay. Senin vasıta hazır mı?'' <gülüyor> Yanaştı bile. Kamaranın kapısını iyice kapattıktan sonra içeride esaslı bir pazarlık daha başladı. Denize atılmış göründüğü halde geminin deniz suyundan uzak yerlerinde rahat rahat bekleyen 2750 sandık portakal Halile Yimli'ye yeni baştan satıldı. İçinde 80 portakal bulunan sandıklardan her biri 3 liradan hesap edildi. Aslında ambalaj masrafı ile beraber tanesi 90 paraya mal olan portakalların sandığı yüklendiği iskelede 180 kuruş Meşru olan ve olmayan navlunla beraber İstanbul'da maliyeti 250 kuruştu. Ama böyle ufak farklar üzerinde fazla durulmadı. 2750 sandığın tutarı olan 8250 lira Halil Eğinli'den peşin peşin alındı. Bir aya yakın süren bu seferin bütün geliri Osman navlun farkı olarak verdiği 1920 lirayla birlikte 10.170 lira tutuyordu. Eh güverte temizlikçisinden serdümenine kadar pay verilecek olduktan sonra bu rakam pek göz kamaştıracak bir şey sayılmazdı. Halil Eğinli gittikten sonra ikinci kaptan, çarkçıbaşı, gemi katibi, baş kamarot bir de bu aralık vapura gelmiş olan acente memuru süvarinin kamerasında toplandılar. İsmail Denizer sefere çıkacakları gün çocuğu olduğunu ileri sürerek vapur limana girer girmez ikinci kaptandan izin almıştı. Onun için şimdi Osman Yiğit'in denize atılmış görünüp Halil niye satılan portakallarını o boşaltmıyordu. Vincin başında daha çocuk denecek kadar küçük bir tayfa vardı. Fakat İsmail denizerde bir türlü gemiyi bırakıp gidemiyor, katibin yolunu gözlüyordu. Geçen sefer doğum masrafları için avans aldığından artık para istemeye ne hakkı ne yüzü vardı ama eve de böyle büsbütün eli boş dönemezdi. Hiç olmazsa bir iki buçuk liralık koparmalıydı. Katip de nedense ortalıkta görünmüyordu. Belki bir saate yakın bekledi. Odasının kapısını açıp açıp içeri baktı. Kimsecikler yoktu. Nihayet oradan geçen kamarotlardan birine sordu. Beyaz cekette delikanlı. E, süvarinin kamerasında ama yanına giremezsin. İşleri var, dedi. İsmail yarım saat kadar daha bekledi. Sonra korkak adımlarla yukarıya çıktı. Her merdivenden sonra 5-10 dakika bekliyor, daha ileri gitmeye cesaret edemiyordu. Nihayet kaptan köprüsüne kadar çıktı. Hemen merdiven başında telgrafın yanında kazık gibi durdu kaldı. Süvarinin 5-6 adım ilerideki kamerasından sesler geliyordu. İkinci kaptanın ince titrek sesi süvarinin boğuk, yırtık bağırışlarına karışıyordu. İçeride... Oldukça ateşli bir münakaşa vardı. Ara sıra birisi masaya vuruyor, kapı aralanıyor, birisi dışarı çıkmak istiyor, sonra kolundan yakalanıp içeri çekiliyordu. İsmail biraz durduktan sonra bir korkuya kapıldı. Hemen geldiği gibi dönüp gitmek için merdiveni ayağına attı. Fakat bu sırada kameranın kapısı ardına kadar açıldı. Geriden vuran sarı ışıkta kaptanın kısa, tıknaz vücudu göründü. İsmail bir ayağı merdivende korkudan taş kesilmiş gibi kaldı. Kaptan ön tarafa ona doğru yürüyordu. Birkaç adım dağıtınca yanına geldi. Hırsla soluyor, homurdanıyordu. Islak gözleri karanlıkta daha küçülmüş gibiydi. Orada birisinin durduğunu görünce kim olduğunu tanımadan koluna yapıştı. Boğulur gibi kısık bir sesle, ''Görmüyor musun köpe oğullarını? Beni kafeslemeye bakıyorlar.'' diye söylendi. Bu aralık kapıda ikinci kaptanın sarı başı göründü. ''Süvari bey, bir dakika teşrif buyurun.'' diyordu. Süvari o tarafa dönüp bağırdı. ''Bırak efendim, ne alt ederseniz edin. Ben yokum bu işte.'' Sonra tekrar İsmail'e döndü. Yumruğuyla göğsünü döverek, ''Bütün mesuliyet benim. Hapse ben gireceğim. Benim çoluğum çocuğum sürünecek. Benim şerefim mevzubahis.'' Yine de doyuramıyorum gözlerini pezevenklerin. İkinci kaptan o tarafa geldi. Süvariyi yumuşak bir hareketle kolundan tutarak ''Asabileşme kaptanım, senin dediğin olsun.'' diye kameraya sürüklemeye çalıştı. Sonra orada duran İsmail'i görerek ''Sen ne arıyorsun burada olan?'' diye bağırdı. Tokatlamak için üstüne yürürken birdenbire kendini topladı. Elini cebine sokup bir on liralık çıkardı. Tayfan'ın eline sıkıştırdı. ''Hadi, çek arabanı!'' diye payladı. İsmail çabuk çabuk merdivenden aşağı inerken süvari tekrar kamerasına girmiş, kapı kapanmıştı. İsmail yolda bir hayli düşündü. Eve ne götürebilirdi? Cebindeki on lira ona bir hayli cesaret ve cömertlik veriyordu. Biraz daha yürüdükten sonra bahçe kapı taraflarındaki manavların önünde yavaşladı. Portakallara uzun uzun baktı. Lohusa karısına en iyi hediye portakal olacaktı. Bu mevsimde Akdeniz seferine çıkan gemilerin tayfaları uğradıkları limanlardan ucuz ucuz portakal alır getirirlerdi. Fakat kendisi vinç başından ayrılamadığı, yanında da on parası olmadığı için bir şey alamamıştı. Bir manavın önünde durdu. En irilerinden tanesi 25'er kuruşa 10 tane portakal aldı. Mendiline koyup bağladı. Oradan geçen bir gazeteciden de bir köroğlu istedi. Katlayıp cebine yerleştirdi. Sonra biraz ilerideki bekleme yerine giderek Beşiktaş tramvayını gözlemeye başladı.